10. Söz Risalesi o zatın dehasıyla yetişemediği hakaikı avamlara da çocuklara da bildiriyor. Hem mesela sırrı kader ve cüzi ihtiyarinin halli için koca Sadı Taftezani gibi bir allame 40-50 sayfede meşhur Mukaddemat-ı İsnaşer ile Telbihnam kitabında ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili kadere dair olan 26. sözde 2. mefas'ın ikinci sayfasında tamamiyle hem herkese bildirecek bir tarzda beyanı eseri inayet olmazsa nedir? Hem bütün ukulu hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin eliyle keşfedilmemiş ve sırrı hilkat-ı ve tılsımı kainat denilen ve Kur'an-ı azim icazı ile keşfedilen o tılsımı müşkil küşa ve o muammay hayret nüma 24. mektup ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülat-ı zerratın 6 adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyeti hayret nümanın tılsımını ve hilkat-ı kainatın ve akıbetinin muammasını ve tahavvülat-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir, meydandadır, bakılabilir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 ve şirkin hilkat-ı müdahalesi imtina derecesinde akıldan uzak olduğunu kemali vuzuh ile gösteren 20. mektuptaki vahu ala kulli şeyin kadir kelimesi beyanında ve üç temsili havi onun zeyli şu azim sırrı vahdeti keşfetmiştir. Hem hakayık imaniye ve kur'aniyede öyle bir genişlik var ki en büyük zekayı beşeri ihata edemediği halde benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan müracaat edilecek kitap yokken sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda o hakayıkın ekseriyeti mutlakası ile zuhuru doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakimin icazı manevisinin eseri ve inayeti Rabbaniyenin bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Dördüncü işaret. 50-60 risaleler Şimdi 130'dur, öyle bir tarzda ihsan edilmiş ki, değil benim gibi az düşünen ve zuhurata tebaiyet eden ve tetkika vakit bulamayan bir insanın, belki büyük zekalardan mürekkep bir ehli tetkikin sağyu ı gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri, doğrudan doğruya bir eseri inayet olduklarını gösteriyor. Çünkü bütün bu risalelerde, bütün derin hakaik, temsilat vasıtasıyla, en âmi ve ümmi olanlara kadar ders veriliyor. Halbuki o hakayıkın çoğunu büyük alimler tefhim edilmez deyip değil avama belki havasa da bildiremiyorlar. İşte en uzak hakikatları en yakın bir tarzda, en âmi bir adama ders verecek derecede benim gibi Türkçesi az ve sözleri muğlak, çoğu anlaşılmaz ve bazen kısaca mücmel yazdığından zahir hakikatları dahi müşkilleştiriyor diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eserleri kısmen o su-i tasdik etmiş bir şahsın elinde bu harika tescilat ve suhulet-i beyan elbette bila şüphe bir eseri inayettir ve onun hüneri olamaz ve Kur'an-ı Kerim'in icaz manevisinin bir cilvesidir ve temsilat-ı Kur'aniye'nin bir temessülüdür ve inekasıdır.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 ve bir kerameti Kur'aniye olduğu gibi. Çok tetkikat ve tahriyatın neticesiyle ancak husul bulan o çeşit risaleler, fevkalade bir süratle hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkıbaz vakitlerinde yazılması dahi, bir eser-i inayet ve bir ikram-ı Rabbani'dir. Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki, 19. mektubun beş parçası birkaç gün zarfında, her gün 2-3 saatte ve mecmu 12 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması, hatta en mühim bir parça ve o parçada lafz-ı resul Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesinde zahir bir hatemin nübüvveti gösteren 4. cüz, 3-4 saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale, altı saat içinde bir bağda yazılmış ve yirmi sekizinci söz, Süleyman'ın bahçesinde bir nihayet iki saat içinde yazılması gibi, ekser risaleler böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve münkabız olduğum zaman en zahir hakikatları dahi beyan edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse, daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber,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 Öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir surette ona cereyan verilmiş ta Kur'an-ı Hakime hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Adeta bütün hayatı ilmiyem mukaddematı ı ihzariye hükmüne geçmiş ve sözler ile icaz-ı Kur'an'ın izharı onun neticesi olacak bir surette olmuştur. Hatta şu 7 sene nefyimde ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm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 bir dest inayet tarafından merhametkarane, Kur'an'ın esrarına hasrı fikrettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskide mütalaya çok müştak olduğum halde, bütün bütün sair kitapların mütalasından bir men bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medarı teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren, anladım ki doğrudan doğruya ayatı ı Kur'aniye'nin üstada mutlak olmaları içindir.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 İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde mezkür haletler ve sergüzeşti hayatım ve ulumların envalarındaki hilaf-ı adet ve ihtiyarsı tetebbuatım böyle bir netice-i kutsiyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayeti ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani olduğuna bende şüphe bırakmamıştır. Yedinci işaret Bu hizmetimiz zamanında 5-6 sene zarfında bila mübalağa 100 eseri ikram-ı ilahi ve inayeti rabbaniye ve kerameti Kur'aniyeyi gözümüzle gördük. Bir kısmını on altıncı mektupta işaret ettik, bir kısmını yirmi altıncı mektubun dördüncü mefasının mesaili müteferrikasında, bir kısmını yirmi sekizinci mektubun üçüncü meselesinde beyan ettik. Benim yakın arkadaşlarım bunu biliyorlar. Daimi arkadaşım Barlarlı Süleyman Efendi çoklarını biliyor. Hususan sözlerin ve risalelerin neşrinde ve tasiyatında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 Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin salatan takunu leke ridan wa li haqqihi adaan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katiran amin Allahumma bi sirri ismikal azam ij'alna shar hadhihi arrisalati mazhar inayetika wa karamat furkanika amin amin amin Mahrem bir suale cevaptır. Şu sırrı inayet Eskiden mahremce yazılmış, 14. sözün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevkii burasıymış ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun, neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde öyle bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazen bir satırda bir sayfe kadar kuvvet var,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 tasavvuf değil hakikattır dava değil dava içinde bürhandır şu sırrın hikmeti budur ki eski zamanda esasat-ı imaniye mahfuzdu teslim kavi idi teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi kafi idi fakat şu zamanda dalaleti fenniye elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan her derde layık devayı ihsan eden hakim i Rahim olan Zat-ı Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazharı icazından olan temsilatından bir şulesini, aczû zaafıma, fakru ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. felil hamd sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatlar gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırr temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye, esasat-ı İslamiyeye şuhuda yakın bir yakini imani hasıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur olduğu gibi, şeytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. El hasıl, yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilatı Kur'aniye'nin lemaatındandır. Benim hissem yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Sait Nursi Bismihi Sübhaneh Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela geçen mübarek leyle-i beratınızı ve gelecek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederiz. Bu sene Berat gecesini, Nurcular hakkında çok bereketli ve kerametli olduğuna bir emaresini hayretle gördük. Şöyle ki, Ben Berat gecesinden az evvel, Asay-ı Musa tasyihiyle meşgul iken, bir güvercin pencereye geldi, bana baktı. Ben dedim, müjde mi getirdin? İçeriye girdi. Güya eskiden dost gibi hiç ürkmedi, asay Musa üstüne çıktı, üç saat oturdu. Ekmek, pirinç verdim yemedi. Ta akşama kaldı, sonra gitti. Tekrar geldi, ta sabaha kadar yanımda kaldı. Ben yatarken başıma geldi, Allah'a ısmarladık nev'inden başımı okşadı, sonra uçtu gitti. İkinci gün ben teessüf ederken yine geldi, bir gece daha kaldı. Demek bu mübarek kuş hem asay Musa hem beraatımızı tebrik etmek istedi. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, Ebeden Daima Evvela, şimdi tam tahakkuk etti ki, zelzele, Risale-i Nur ile alakadardır. Hüsre bin Müdafatım'da yazılan dört zelzele meselesini tasdik eden bu geceki şiddetli dört defa zelzele, bana ve nurlara ve bu memlekete kat'i bir suikast eseri olarak, hükümet içerisinde hizmetçime bağırarak, ''Bana tahkirkarane ihanet ve şetmedip git ona söyle diyen ve kaymakamın emri cebri ile hasta da olsa buraya getiriniz, bekçilere ve jandarmalara emir veren ve Afyon'un perde altındaki büyük memura dayanan Emir Dağı zabıtası, hem nur şakirtlerinin şevklerine hem nurların burada yazılmasına hem bana ehemmiyetli sıkıntı vermesi, aynı vakitte böyle burada görülmeyen bu şiddetli zelzelenin gelmesi gösteriyor ki, Risale-i Nur bir vesile-i def'i beladır. Tatile uğradıkça bela fırsat bulup gelir. Said Nursi